Boş, yaşam için teknoloji. Herkese merhaba. Bugün gezegenin geleceğinde özel bir programımız var. Uluslararası Sıfır Enerji Binaları Forumundan yani Zero ZeroBuild'dan aktivist, mühendis Özgür Kaan Alioğlu bizimle. Hoş geldiniz Kaan Bey. Hoş bulduk Goyar Bey. Kendinize aktivist, mühendis diyorsunuz. Çok ilginç bir tanım, Hep pek karşılaştığımız bir şey değil. Aktivist, mühendis... Nereden çıktı, ne demek? Ee, aslında şöyle, biz yıllardır hem Türkiye'de hem de dünyada aktivistlerle karşı karşıyayız. Ee, fakat tabii bu aktivistler birçok farklı disiplinden olabiliyor. Yani bir sosyal bilimlerden de olabiliyor, bir mühendislik biliminden de olabiliyor. Aktivist-mühendis kavramı aslında tıpkı bütün aktivistler gibi bu mevzuları kendine dert eden ama bir taraftan da dert etmeyle kalmayıp aynı zamanda çözüm üretmeyle ilgili de mühendislik ve veya mimarlık veya teknik bilgisini kullanan kişi. Bizim kendi uydurduğumuz bir kavram. Biraz daha mühendisleri bu çevre ve dünya ile ilgili mevzulara dahil etmek amacıyla yarattığımız bir kavram aslında. Çok güzel, çok da ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü artık dünyamız çok ciddi problemlerle boğuşuyor. İklim krizi bunlardan bir tanesi. E bunu yaratanların teknolojilerin bir kısmında mühendislerin eseri tabii. <gülüyor> Dolayısıyla sonunda mühendislerin kollayı sıvayıp iklim krizi konusunda aktivist olması gerçekten çok sevindirici. Uluslararası Sıfır Enerji Binaları Forumu dediniz. Sıfır enerji binaları, sıfır bina ne demek acaba? Şöyle Uygar Bey, şimdi sıfır enerji bina dediğimiz zaman mutlak bir şekilde sıfır enerji kullanıyor demek değil. Fakat şöyle, bir sıfır enerji binalarda önce binaların mevcutta tük tükettiği enerji miktarını minimuma indiriyoruz. Türkiye özelinde konuşacak mesela şu anda kullandığımızın onda birine tekabül ediyor hemen hemen. Yani şu an eğer 100 birim tüketiyorsak binalarımızda önce binanın enerji tüketimini bir 10 birime indiriyoruz. Ondan sonra bu minimuma indirdiğimiz enerji miktarını da yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz. Nedir? İşte güneştir, rüzgardır vesaire gibisinden. Bu sayede e, dünyadan net fosil yakıt kullanımımızı sıfır hale getiriyoruz. Tabi bazen şöyle durumlar oluyor. Mesela meteorolojik şartlar yenilenebilir kaynaklardan enerji almamıza izin vermiyor. Yani yeteri kadar güneş olmuyor, işte akşam oluyor, rüzgar olmuyor vesaire gibi. Böyle durumlarda sıfır enerji binalar halen daha şebekeye bağlı olduğu için şebekeden borç enerji alıyor ve enerji ihtiyacını gideriyor. Fakat şu şartla daha sonra meteorolojik şartlar izin verdiği zaman şebekeden borç aldığı enerji kadar miktarı kendisi üretip tekrar şebekeye geri vermek kaydıyla. Bu sayede yıl içerisinde Şebekeden aldığı toplam enerji ve kendisi üretip şebekeye verdiği toplam enerjiye net sıfır olan binalara, yani eşittir dünyaya net zararı sıfır olan binalara biz sıfır enerji binalar diyoruz. Ne güzel buna mevzuatımız da artık Türkiye'de izin veriyor. Nitekim ben de çatıma güneş panelleri kurdum. Dolayısıyla bunlarla şebekeye bağlayayım. Çok güneş olunca satıyorum, az güneş olunca alıyorum. Peki bu Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Forumu çok başarılı oldu geçen sene. Bu sene de yapacak mısınız? Bu sene de yapacağız Uygar Bey. Forumun amacı zaten aslında şu. Siz de biliyorsunuz ki özellikle Avrupa'da, dünya aslında birçok yerinde, Amerika dahil konuşalım yani, sıfır enerji binalar yıllardır konuşulan ve özellikle Avrupa Birliği'nde de 1 Ocak 2021'den itibaren, yani bu sene Ocak ayından itibaren artık yapılan tüm binalarda zorunlu hale getirilen bir prensip. Yani eşittir Avrupa Birliği'nde artık siz yeni bir bina yapacaksanız sıfır enerji bina prensibi dışında yapamıyorsunuz zaten. Doğal olarak mesela Avrupa yeni yapılan binalardaki enerji probleminin çözdüğü mevcut bina stoğuna odaklandılar. Şimdi Türkiye'de de bizim bu mevzularla alakalı çok hızlı almamız gerekiyor ama şöyle bir kamuoyunda bir algı var Uygar Bey. Sıfır enerji bina dendiği zaman genelde insanlar çok ütopik, böyle uzay teknolojisi falan düşünüyorlar sıfır enerji binaları. Halbuki çok basit bir şeyden bahsediyoruz ve Türkiye'de sahip olduğumuz mühendislik, müşavirlik bilgisi, işte ürün, üretim, sanayi altyapısı Fazlasıyla sıfır enerji binalar üretmeye yeterli bir durumda. Sadece bunu insanlara göstermemiz lazım. Yani bu sıfır enerji bina dediğimiz şey atla deve bir şey değil. Bizim elimizde bununla ilgili her şey var, göstermek gerekiyor. Biz de bunu nasıl yapalım, nasıl yapalım diye düşündüğümüz zaman dedik ki en iyisi biz dünyadaki örnekleri Türkiye'deki kamuoyuna gösterelim. Dünyada bu binaları mimari olarak tasarlamış, mekanik tasarım olarak tasarlamış, bu binaları işleten, bu binalarda yaşayan... İnsanları Türkiye kamuoyuna konuşturalım ki Türkiye kamuoyundaki teknisyenler de görsünler ki Aa, biz bunu yapabiliriz algısına sahip olsunlar diye çıktığımız bir yol Sıfır Enerji Binalar Portforumu Zero Build ee, geçen sene 5 gün sürdü 20 e, 23-27 Eylül tarihleri arasında 49 oturum yapıldı 35 ülkeden 137 konuşmacı katıldı 2063 kişi aktif olarak forumu takip etti ve izledi e, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gene 5 gün boyunca olacak ve dünyanın her yerinden Demin bahsettiğim gibi bu e, sıfır enerji binaları üretmiş, imal etmiş, burada yaşayan, bu binaları çalıştıran e, teknisyenleri ve e, kullanıcıları kamuoyuyla buluşturacağız. Süper. Ne kadar sevindirici. Umarım herkes bunu takip etme şansına sahip olur. Sıfır binalar konusunda bilgi sahibi olurlar. Var mı Türkiye'de hiç sıfır enerji bina? Türkiye'de e, Uygar Bey ne yazık ki bir elin parmakları kadar sayabiliriz. Sıfır enerji bina olma yolunda harekete geçmiş ama bu şekilde bir sonuca varamamış binalarımız çok. Ama güzel bir örneği bu sıfır enerji binaların, e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesinde ekolojik bina diye bir projesi var. Bu bina e, sıfır enerji prensipleriyle çalışan hem de sertifikasına sahip olan bir bina. E, güzel bir örnek, kendi enerjisini kendisi üretiyor, fazla enerjili şebekeye geri veriyor. E, bizi dinleyenler de e, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekolojik bina diye internete yazarlarsa, o binanın internette her türlü detayına ve bilgisine ulaşabilirler. Teşekkürler. Özgür Kaan Alioğlu. Uluslararası Sıfır Enerji Binaları Forumundan dizlerleydi. Yarın akşam yine buluşmak üzere hepinize esenlikler diliyorum. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi